1888, numaralı konu, Hazreti Osman'a eziyet eden Gıfar kabilesine mensup Cece isimli bir kişinin dizinde yara çıkarak ölmesi, Evet, Gıfar kabilesine mensup Cehca isimli bir adam minberde hutbe irat eden Hazreti Osman'ın üzerine hücum etti ve onun elinden asasını alarak bununla Hazreti Osman'ın dizlerine vurdu, asa kırıldı ve Hazreti Osman'ın dizi de yaralandı, bu olay üzerinden bir yıl geçmeden Allah Teala ona bir hastalığı musallat etti ve Cehca bu hastalıktan öldü.